1270 numaralı konu, Hazreti Ömer'in ilmin adabı hakkındaki sözleri, Hz. Ömer şöyle buyurmuştur, İlmi öğrendiğiniz gibi halka da öğretiniz, ilim için vakar ve sekineti, ağırbaşlılığı, de öğreniniz, kendisinden ilim aldığınız ve kendilerine ilim öğrettiğiniz kişilere karşı alçak gönüllü olunuz, zorba alimlerden olmayınız ki cehaletiniz ilminize üstün gelerek cahil ve bilgisiz insanlar durumuna düşmüş olmayasınız.